Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhaba. Ben Turgay Özçelik, Buğday Derneği adına bugün sizlerleyim. Dünyamız ve Türkiye ülkemiz... ...biyolojik çeşitlilik açısından... E, ...tehlike altında... ...birkaç gün önce Birleşmiş Milletler'in açıkladığı bir... E, ...güncel rapora göre... ...tam bir milyon tür... ...tam bir milyon tür... E, ...nesli tükenme tehlikesi altında... ...bir milyon türün yok olma tehlikesi altında... E, ...bugün de... E, ...Türkiye'de nesli yok olma tehlikesi altında olan... ...iki kuş türünü... ...üveyik ve elmabaş patkıları... ...ve onlarla ilgili şu an... E, ...gündemde olan bir kampanyayı konuşacağız... Doğa Derneği Koruma Politikaları Sorumlusu Can Yeniyurt bugün bizlerle. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Can konumuza başlamadan önce kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ismim Can Yeniyurt. Doğa Derneği'nde Koruma Politikaları Sorumlusu olarak çalışıyorum. Kuşlarla ilişkim aslında üniversite yıllarına dayanıyor. Biyoloji eğitimi aldım ve biyoloji eğitimi alırken bir kuş gözlem topluluğunda üyesiydim. Kuşlarla beraber aslında doğayı öğrenme şansımız oldu. Birçok önemli doğalanını ziyaret etme şansımız oldu. Şu anda da koruma politikalı üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyorum dernekte. Harika. Şu an gündemde olan bir kampanyadan bahsetmiştim. Yaşasın kuşlar adıyla sloganıyla harekete geçen. Başlangıçta 19 kurumdu. Şu an sayısı 27'ye çıktı. 27 kurum. ...şu an üveyik ve elbabaş patka türlerinin... ...kuş türlerinin... ...av kapsamından, avcılık kapsamından... ...çıkarılması için bir kampanya başlatmış durumda. Change.org ...yasasinkuslar... ...adresinden bu kampanya ulaşabilirsiniz. Can bu kampanyaya... ...özellikle bu kuş türlerine... ...üveyik ve elbabaş patka üzerinden... ...böyle bir kampanya başlama dediğini... ...bu kuşların neden... ...yok olma tehlikesi altında olduğunu öğrenebilir miyiz sana? Yani... Aslında kampanyamız hem e, Üveyik hem de e, Elmabaş Patka için e, yer alsa da... ...aynı zamanda nesli tehlike altında olan, küresel çapta tehlike altında olan... ...kuş tür, türlerinin de avlanmasını e, istemiyoruz. E, kap, e, kampanyamız bu şekilde. Elmabaş Patka ve Üveyik e, nesli tehlike altında olan iki kuş türü. Bu kuşların sayısı e, her geçen gün e, azalıyor. Örneğin Üveyik e, için... E, bir istatistik bilgi vermek gerekirse 40 senede 78 oranda yüzde 78 oranda bir azalma e, meydana gelmiş. Korkunç bir rakam bu 78. Aynen öyle elma baş 20 yılda 50 oranda bir azalma gerçekleşen iki tür. Bu türlerin sayısının azalması Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından Ayyüsyen tarafından nesli küresel ölçekte tehlike altında olan türler listesine alındı. Bu sebeple bu iki kuş türüne ağırlık verdik ve bu türlerin avlanmasının önümüzdeki dönemde 16 Mayıs'ta yapılacak Merkez Avv Komisyonu toplantısında çıkarılması, korunması yani bu iki türün istiyoruz. Peki ne zaman bu av kapsamına girdi? Yani hep avlanıyor muydu bu kuş türleri? Mesela uluslararası bir platformdan bahsettin orada da nesli tehlikesi altında olan kuş türler arasında isminin geçtiğini söyledin. Evet geçtiğimiz yıllarda bu kuşlar bu kadar nesli tehlike altında olan türler değildi ve tehlike statüsü son daha düşüktü ve bu sebepten dolayı alınmasında bir sıkıntı görülmüyordu. Ama geçtiğimiz yıllarda sayısının azalması az önce bahsettiğim sayıların azal, sayılarda azalması bu türlerin nesli tehlike altına girmesine sebep oldu bu sebepten dolayı artık e, avlanmamasını istiyoruz. Peki bu e, az buçuk tahmin edebiliyoruz bir biyolojik kaybadan e, türlerin nesin e, sayılarının e, popülasyonun azalması nedenlerini. E, ama bu kuş türleri özelinde baktığımız zaman e, nedenlerine yönelik e, sayının azalmasının, nesin yok olma tehlikesi altında olmasının nedenlerine yönelik neler söyleyebiliriz Türkiye açısından? Yani e, özellikle kuşların e, Nesillerinin tehlike altına girmesinin e, en başta şey, doğal yaşam ortamlarının e, yok olması. E, bir ikincisi de avlanma. Yani doğal yaşam ortamlarının hızla azalması, e, tarım alanlarının e, yok olması e, bu anlamda e, bu türlerin sayılarında azalmalara sebep veriyor. Aynı zamanda elma baş Patka için söylemek gerekirse sulak alanlardaki e, sıkıntılar yine bu türlerin azalmasına e, yol açıyor. E, sebep olarak bunları söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, şöyle bir şey de ekleyebiliriz belki. Arılar için e, geçen yine benzer bir kampanya e, yapılmıştı. E, yaşasın arılar e, olarak arılara zarar veren tarım zehirleri vardı. Neonikotinoid e, adıyla bilinen. Onlar yasaklandı. Aynı e, tarım zehirlerinin kuşları da olumsuz etkilediğini, hı hı. E, onların göç yollarının değişmesine yol açtığını, e, yani onları da zehirlediğine yönelik araştırmalar var. Türkiye'de de tahmin ediyorum konuyla ilgili özel bir araştırma şu an aklıma gelmiyor, rastlamadım ama Türkiye'de de e, kuşları tehdit ettiğini söyleyebiliriz sanırım. E, dünya genel genelliği de aynı şekilde. E, şu anki mesela üveyikler için ya da elin baş patkıları için e, nerede e, yaşıyor, Türkiye'deki habitatları neresidir, yaşam alanları neresidir diyebiliriz. Ve şu anki hani sayılarıyla ilgili bir bilgi sahip sahibi miyiz? Doğa Derneği'nde böyle bir bilgi var mı? Bizimle paylaşabilir mi? Yani e, Türkiye genelinde e, aslında üveyikler e, çok yaygın görünen e, kuş türleri. Güvercinlere e çok benzeyen e, kuşlar bunlar. E, yani yapılan e, çalışmalar aslında dünya genelinde çok fazla üveyiklerin olduğunu, 13 milyon ya 45 milyon arasında bir üvey popülasyonun olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi sayılarının e, istatistik olarak azalması aslında bu türlerin e, doğadan ne kadar e, doğada bir değişim olduğunu bize e, gösteriyor. E, yine elma patkalar için e, 1977 senesinde on, e, 1 milyon 250 bin kadar e, elmobaş pat, patka varken e, dünya genelinde 600 bin sayısına düşmeler e, gözlenmiş. Ee, yine Elmabaş Patkalar sulak alanlarda e, sıklıkla görebildiğimiz kuşlardan biriydi. Hı -hı. E, 16'sındaki bir toplantıdan e, bahsettin. E, 16'sına kadar bu kampanyayı yükseltmemiz e, için şu an e, 27 kurum e, çalışıyor. E, peki bir gelişme var mı? Şu an Çençorg'a bakıyorum 26 bin imzaya ulaşmış durumda kampanya e, kısa bir zamanda. E, 16 için bir... E, Umut görüyor musun? Gelişme var mı kampanya sürecinde bizimle paylaşabileceğin? Yani ben kampanyanın başarılı olacağına inanıyorum işin aslı. Çünkü Merkez Ağ Komisyonu kuşları korumakla sorumlu olan bir korum aynı zamanda. Türkiye yapmış olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında zaten nesli tehlike altında olan türleri korumayı taahhüt etmiş bir ülke. Ve Merkez Ağ Komisyonu'nun 16'sında yapacağı toplantıda bu iki kuşu, e, ...av kapsamından çıkaracağını düşünüyorum. Bu kapsamda biz sosyal medya aracılığıyla e, elimizden geldiğince... ...kamuoyunu bilgilendirme üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, yine e, yakın bir zamanda meclis gündemine de e, kampanyamız taşındı. E, CHP İzmir e, milletvekili tarafından e, konu gün, meclis gündemine geldi. E, ben inanıyorum bu iki kuş türünün e, ve diğer nesli tehlike altında olan kuş türlerinin... ...av kapsamından çıkarılacağını Peki dinleyicilerimiz e, imza vermek dışında imza verebilecekleri adresi tekrar hatırlatayım. Change.org slash yasasinkuslar e, adresinden imza kampanyasına ulaşıp imza verebilirsiniz. İmza vermek dışında nasıl katkı sunabilirler bu kampanyaya? Yani e, CİMER üzerinden de e, beklentilerini, yani daha doğrusu... E, Change.org sitesinde zaten e, Cimer üzerinden paylaşabilecekleri metin de bulunuyor. Bunu e, oradan da kendileri paylaşabilirler. E, kampanyamızı duyurabilirler, sosyal medya aracılığıyla e, kampanyamızın duyurulmasına yardımcı olabilirler. Hı. Bu şekilde katkıları evet, özellikle olabilir. Özellikle Cimer üzerinden yapılan başvuruların dikkate alınacağına dair kampanya sürecinde e, geri dönüşler aldık e, sanırım. Canı söylediği bir kampanya sitesinde metninde örnek dilekçeyi cimer üzerinden doldurup başvurabileceğiniz örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Onun dışında kendi cümlelerinizle elbette kuşlara destek verdiğinizi, av kapsamından çıkartılması istediğinizi ifade edebilirsiniz. CİMER üzerinden başvurular özellikle dikkate alınıyor. Eğer size destek olmak istiyorsanız paylaşmak istiyorsanız. Arkadaşlarınıza, çevrenize, sosyal medyadan e, ki, takipçilerinizle paylaşmak dışında CİMER üzerinden de dilekçe vererek e, katkı sunabilirsiniz kampanyaya. E, Can e, Doğa Derneği koruma politikaları sorumlusun. E, biraz da Doğa Derneği'nden e, bahsedelim mi? Bu kampanya haricindeki e, çalışmalarından e, koruma politikaları e, sorumlusun. E, bu kampanya dışındaki e, diğer koruma faaliyetlerinizi de biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki e, Doğa Derneği 2002 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu. E, amacımız e, Türkiye sattında e, Doğa Koruma çalışmaları yapmak. Bu kapsamda e, birçok faaliyet e, gerçekleştiriyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz. Dünya Kuşları Koruma Kurumu, BirdLife International'ın Türkiye partneri olmamız sebebiyle ağırlıklı olarak kuşlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ama sadece kuşlar değil e, tabii ki e, doğanın korunması e, dediğimizde bütün canlıların, habitatların, yaşam alanların korunması anlamına geliyor. Bu kapsamda e, 2002'den beri projeler yürütüyoruz. E, dediğim gibi kuşlar daha ağırlıklı. Nesli tehlike altında olan kuşlar üzerine çalışıyoruz. Çünkü bu kuşların sayısı her geçen gün azalıyor. Ve bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan örneğin bir tanesi aklıma gelen hemen küçük akbabalar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Küçük akbaba nesli küresel ölçekte yine tehlike altında olan bir kuş türü. Bu kuşun e, göç eden, ülkemizden göç eden bir kuş bu. E, göç sırasında popülasyonlarının sayım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. E, Adana'da, Sarımazı bölgesinde. Onun dışında işte kuşun... E, Göç esnasında yaşamış olduğu tehditleri ortadan kaldırmak üzerine çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi elektrik telleri. Hmm. Bu tellerin işte toprak altına alınması, görünür kılınması üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Elektrik telleri dışında göç esnasında hangi tehlikelerle başka karşılaşıyorlar? Yine av önemli bir tehdit. Özellikle Adana, Hatay bölgesinde avlanmaları bir sıkıntı türün. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Beslenme alanlarında yine tarımsal kimyasallar önemli olabiliyor. Bazen tavuk çiftliklerinin çevresinde yayılış göstermelerinden dolayı bazı pestisitlere ve kalıntılara sebebiyet verebiliyor. Yine çobanlar son derece önemli bu küçük akbaba için. Yani küçük akbaba yuvasına oyunların günlerini taşıyor ve çobancılığın geleneksel çobancılığın devam etmesi son derece önemli. Bu kapsamda da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu tabi saydığım sadece bir kuş türüne yönelik e, gerçekleştirdiğimiz çalışma. Birçok e, canlı türü üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğilinize sağlık. E, şimdi bir müzik e, arası verelim. Ardından e, sohbetimize devam edelim. One, two, three, three. I remember when, when I lost my mind. Tekrar merhaba, Tohum'da NASA'da ekolojik programını eğer yeni dinlemeye başladıysanız. Bugün e, Üveyik ve Elmabaş Patka kuş türleriyle ilgili e, bir kampanyayı konuşuyoruz. Can Yeniyurt Doğa Derneği'nden Doğa Derneği Koruma Politikaları sorumlusu Can Yeniyurt bizlerle. E, hemen kampanyayı tekrar hatırlatayım. Bu iki kuş türü e, nesli tükenme tehlikesi altında e, ve bu nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşlar şu an e, avcılık kapsamında, av kapsamında bulunuyorlar. Onların bu e, avlanma kapsamından e, çıkarılması için bir kampanya başlatıldı. 19 kurum harekete geçmişti. Şu an bu kurumların sayısı 27 kuruma ulaşmış durumda. E, kimler var e, belki hepsini sayamam ama birkaç e, kurumu söyleyeyim. Alakır Nehri Kardeşliği, e, Antalya Dostları Derneği, Buğday Derneği. E, Doğa Derneği, e, Haytap, e, Kuzey Ormanları Savunması, Magma Derneği Dergisi, WF Turkey gibi e, birçok e, sivil toplum kuruluşu, konuya duyarlı sivil toplum kuruluşu yan yana gelerek e, kuşlar için hareket geçmiş durumda. Yaşasın kuşlar e, sloganıyla hareket geçmiş durumda. Siz de kampanya destek vermek istiyorsanız hemen tekrar hatırlatayım. Change.org slash Yasasinkuslar adresinden. Çeşitli çoktaki imza metnimize kampanyamıza ulaşabilirsiniz, imzanıza destek verebilirsiniz. Yine oradan görebileceğiniz bir dilekçe örneğiyle cimer üzerinden yine dilekçe vererek e, kampanya destek verebilirsiniz. 16'sında konuyla ilgili bir e, toplantı mevzuyaysa Al komisyonunun e, o zamana kadar Merkez Al komisyonu toplantısına kadar bu kampanyayı yükseltmeyi hedefliyoruz. E, Can bu kampanyesinin aslında yani sadece bu kuş türleri e, mi? kuş türlerinin mi avlanması yasaklansın? Yani tüm kuş tüm kuş hiçbir kuş avlanmasın. Yani avcılık tamamen yasaklansın gibi tepkiler geliyor. Hani bu e, öncelik verdiğimiz e, kuş türleriydi. O yüzden bu e, türlerin öncelinde bir böyle bir kampanya başlatıldı. Onun dışında tabii ki genel olarak avcılık programın e, müzikten önce de söylemiştin. Hı hı. E, kuşların hayatı nasıl tehlike altında dair. Yani genel olarak avcılıkla ilgili e, Doğa Derneği'nin görüşünüdür. Yani e, tabii ki biz avcılığa çok e, sıcak bakan bir sivil toplum kuruluşu değiliz. E, ama e, biz ateşle kö e, ateşe körükle gitmemek için aslında e, bu iki türü e, ilk başta öncelikli olarak e, çıkarıyoruz. Ve kampanyamızı özellikle nesli küresi ölçekte tehlike altında olan ve elmabaş patka ve üveyk kuş türlerini ön plana çıkararak sürdürüyoruz. Çünkü dediğim gibi sayıları hızla azalan iki tür. Ve bu azalmayı e, siz avlanmayla kullanabilirsiniz. E, ...daha da hızlandırırsınız... ...ve bu durum gerçekten doğanın... ...son derece büyük tahrip... ...görmesine sebebiyet verir. Yani genel olarak avcılığın da... ...avcılığın tamamına da karşı bir e, duruşumuz var... E, ...ama bu türler... ...öncelikli olduğu için şu an... ...zaman kaybetmeden onlara yönelik bir karar alınması gerektiği için... Aynen. ...onlar üzerinden böyle bir kampanya... E, ...yapılıyor. E, peki bu... E, İki kuş türünü tekrar e, dönersek üveyiklere ve elma baş patkılara dönersek e, bu av e, komisyonundaki şu anki avcılık mevzuatındaki yani bir şey sayısı var mı yani şu kadar e, üveyik avlanabilir işte şu kadar elma baş patlık avlanabilir yoksa sınırsız mı yani bir avcı ee, av sezonu esnasında aynı sınırsız. Bunun kaydı ve vesaire yani nasıl tutuluyor? Bir sınırı varsa o nasıl takip ediliyor? Her sene yapılan e, merkez av komisyonu toplantısında aslında bunun kararını veriyor, veriliyor. E, ve deniyor ki işte bir e, avcı e, bir av gününde şu kadar kuş vurabilir e, şeklinde. E, geçtiğimiz sene yapılan e, komisyon toplantısında da e, üveyik yönünde bir avcının e, bir av gününde beş birey. ...Üveyik vuracağını e, kararını verdi. Elmabaş patay için ise bu sayı altı. E, yani bu e, ikisi de nesli tehlike altında olan kuş türlerinin bu şekilde e, belirlenmesi gerçekten bu kuşlar açısından son derece sakıncalı. E, hem sakıncalı e, bu rakamlar. Peki bu hani nasıl takip ediliyor e, bu av süreci içerisinde? Yani bu sayıların aşılıp aşılmadığı kontrol ediyor mesela? Yani bu e, son derece zor bir e, konu. E, bu konuda e, çalışılıyor. Yine e, bakanlığın e, ilgili birimleri bu konuda izleme çalışmaları yapıyor. Ama e, kabul edersiniz ki birçok avcı var. Hem yasal avcılar var hem de ülkemizde son derece fazla sayıda... E, ...yasal olmayan bir a, kaçak avcılık e, faaliyetleri var. E, bu yüzden son derece zor oluyor bu çalışmaları gerçekleştirmek. Yakalanan bireyler... E, Bazen e, gösterilebiliyor. Yani şu kadar birey vuruldum ama bazen de kaçak avcılık sonrasında bu türler e, ortadan kaybedilebiliyor. Yani gösterilmeden. Evet yani e, insanoğlu e, yeryüzündeki faaliyetleri e, nedeniyle e, hem e, doğaya, diğer canlara hem de e, aslında kendine zarar vermeye devam ediyor. Programın en başında bir Rapordan söz etmiştim onu tekrar hatırlatayım. Birleşmiş Milletler e, biyoteşitlikle ilgili dünya genelindeki biyoteşitliği alakalı yeni bir rapor yayımladı. Yani inanılmaz bir rakam. 1 milyon tür şu an e, 1 milyon türün nesli tehlike altında. Yani tam olarak şeyi bilmiyorum kaç tane e, yaşam canlı olabilir ki. Yani 1 milyon inanılmaz şey korkutucu bir rakam gibi geliyor. Zaten 6. Alt, yok oluş süreci olarak. E, ...tanımlandırmışlar şu an içinde bulunduğumuz bu dönemi. Yani bir yok oluş süreci yaşıyoruz. Acilen harekete geçmezsek hem bu üveylikler hem o baş patkalar için olduğu gibi... ...onun dışında genel olarak hani dünyada bulunduğumuz esnandaki faaliyetlerimizi, ...yapıp ettiklerimize bir çeki düzen vermezsek yani bu yok oluş e, devam ediyor ne yazık ki. E, Türkiye'de de hem dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bir biyoçeşitlik anlamında bir e, kayıp yaşıyoruz. Ee, yine FAO'nun bir raporunda biyoçeşitlik kaybına neden olan e, faaliyetler arasında habitat kaybı, e, betonlaşma, tarım alanının yok olmasının yanında e, tarımda kullanılan zehirler de gösteriliyordu. E, hatırlarsın hem buğday derne hem diğer e, sivil toplum kullanışlarının faaliyetlerinden e, bazı tarım zehirleri doğrudan örneğin arılara, e, tozlaştırıcılara, kelebeklere e, ve aynı zamanda kuşlara da zarar veriyor. ...neonicoteneit adı verilen madde Türkiye'de de yasaklandı. Sivil ee, toplum kuruluşlarında e, yapmış olduğu kampanyanın neticesinde. E, ama hala e, diğer canlara zarar veren birçok e, zehir e, endüstriyel tarımda kullanılmaya e, devam ediyor. Ben burada e, bir şey söylemek isterim. Tabii Aslında ki. bu tarımsal e, kimyasallarla bu nesli tehlike altında olan... ...kuş türlerinin e, yok olması aslında çok ilişkili bir durum. Evet. Yani bir kuş türünün e, yok olması aslında doğanın yok olması anlamına geliyor. E, geçtiğimiz yıllarda ben kel üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. Kel aynak e, çoğumuz bilir. Nes, yine tehlike altında, küresel anlamda tehlike altında olan kuş türü. Bu arada bu nes tehlike altında olan kuş türlerini sık sık dile getiriyorum. Türkiye'de 20 tane kuş var bu anlamda. Bunlardan hı hı. E, biri e, bir kel aynak, elmabaş, batka, üveyik vesaire. E, kel aynaklar... E, Ülkemizde Urfa'da e, Birecik ilçesinde yaşayan kuş türleri. Fırat Nehri'nin kenarında e, besleniyorlar bu kuşlar. Ve yaptıkları çok önemli bir... E, yani ...bu beslenme alanları üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştim. E, patlıcan tarlaları var. Geniş e, patlıcan tarlaları, e, marul tarlaları, nane tarlaları. Ve buralarda bu hayvanlar besleniyor. Ve beslenirken işte e, tarımsal e, zararlı diyeceğimiz... ...dana burnu, işte solucan vesaire gibi canlılarla besleniyor. Ve bu e, dana burnu ve solucan işte e, marula e, patlıcana zarar verebiliyor. Ama e, öyle bir denge kurulmuş ki orada e, geçmiş yıllarda şimdi e, her sıkıntılar yaşansa da e, çiftçi e, bu e, kuşlardan dolayı tarımsal kimyasallar atmıyor. Çünkü bir denge var o kuşlar o e, dana burnunu solucanı vesaire yiyor e, ve işte çiftçi de bundan dolayı atmıyor. Evet. Yani siz eğer o türü oradan kaldırırsanız işte bir ortadan yok olursa kel aynak veya işte üveyik veya elmabaş patka. E, siz e, o sistemi devam ettirmek için o tarımsal kimyasallara mecbur kılıyorsunuz. Ne oluyor? Onlar o tarımsal kimyasallara atılmaya başlanıyor ki kel aynakların sayısı azaldıktan sonra böyle o durumlar yaşandı ne yazık ki. Atıldıktan sonra e, o sizin vücudunuza giriyor ve işte çeşitli hastalıklar, sağlığımızda büyük sıkıntılar vesaire. Aynen öyle. Aslında hani zararlı dediğimiz e, şeylerde e, aslında bu biyotiştim bir e, türlerinden biri yani orada tarımda hani zararlı olarak ötelediğimiz e, ya da hiç e, hesap etmediğimiz arılar dediğim gibi kuşlar aslında bir denge oluşturabiliyorlar. O yüzden zehirleri bu kimyasalları kullanmak yerine tarım ilacı aslında ilaçla değil bu tarım ilacı deniyor ama öldürüyor direkt. O yüzden ilaç denemez. Kullanmak yerine alternatif yöntemleri. Ee, bu konuda birçok alternatif var. Ee, Doğa Derneği'nin de içinde de bulmuş olduğu zehirli sofralarla ilgili bir yeni bir e, ağ kurulacak. Bu ee, Buğday Derneği e, bu konuyla ilgili yeni bir proje başlattı. Yakında e, bu gündemle tekrar karşısına gelebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün e, nesli tükenen, tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini, Üveyik ve Enobaş Patkıları konuştuk. Bununla ilgili kampanya konuştuk. E, Tohumda Nasıl Ekolojik Yaşam programında e, bir sonraki e, programımızda haftaya görüşmek üzere.